4. Bütün insanlara önce lazım olan şey ehli sünnet alimlerinin kitaplarında bildirdikleri gibi bir iman ve itikat edinmektir. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın yolunu bildiren Kur'an-ı Kerim'den murad-ı anlayan, hadis-i şeriflerden murad-ı peygamberiyi çıkaran bu büyük alimlerdir. Kıyamette kurtuluş yolu bunların gösterdiği yoldur. Allahü Teala'nın Peygamberinin ve onun esabının radyallağü Teala'nın hümeçmayin yolunu kitaplara geçiren, değiştirilmekten ve bozulmaktan koruyan ehli sünnet alimleridir.